Mısır'dan Medyen'e. Musa aleyhisselam hiç vakit kaybetmeden Medyen'e doğru hareket etti. Aslında o şehir dışına hiç çıkmamıştı ve nereye gideceğini de bilmiyordu. Hatta yanına yiyecek bile almamıştı. Allah Teala Cebrail aleyhisselamı gönderdi de kendisine Medyen yolunu gösterdi. Medyen o zaman Mısır'dan 8 günlük bir mesafedeydi. Medyen'e doğru yöneldiğinde... Umarım Rabbim beni doğru yola iletir, dedi. El-Kasas 22 Medyen halkıyla Musa aleyhisselam arasında akrabalık bulunduğu rivayet edilmektedir. Zira Medyeniler de Hz. Musa da İbrahim aleyhisselamın neslindendi. Hatta Medyen, İbrahim aleyhisselamın oğullarından birinin adıydı. Ve bu şehir Firavun'un idaresi altında değildi. Nihayet Musa aleyhisselam Medyen'e ulaştı.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 bana indirdiğin hayırdan dolayı muhtacım manası da verilmektedir. Buna göre Musa aleyhisselam, kendisine tevdi edilen yüce vazifeye ve dünyada fakir düşüşüne işaret ediyordu. Çünkü o, Firavun'un yanında bolluk içindeydi. Fakat bu sözler şikayet değil. Cenab-ı Hakk'ın kendisini selamete erdirmesine şükür ve açlığını gidermesi için de niyaz kabilindendi. Şuayb aleyhisselam,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 Gözü harama kayan bir kimseyi görmüş ve ona gözünü haramdan koru demişti. O da ya halife gözümün harama baktığını sen nereden bildin deyince Hazreti Osman radıyallahu an müminin firasetinden sakınınız. Çünkü o Allah'ın nuruyla Bakar hadisini okumuştur. Yine Ebu Hanife Hazretleri abdest alan bir genç görmüş. Şu şu hataları yapma demiştir. Genç hayret edip Hazreti İmam'a "Ya İmam, bu hataları işlediğimi nereden bildiniz?" diye sormuş. Ebu Hanife Hazretleri de "Abdest azalarından dökülen sulardan buyurmuştur." Hazret Hatice, Hazreti Ayşe ve Hazreti Fatıma radıyallahu anhünne de hep firaset sahibi validelerimizdir. Hatice annemiz malını ve canını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uğruna feda etmiş. Ve onu ilk tasdik eden kimse rütbesine ayrı olmuştur. Hz. Ayşe Validemiz ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anlama gücüne, onu mükemmel bir şekilde idrak etme kabiliyetine ve ahlakı ı peygamberiyi temsil eden derin bir hissiyat ve duyguya sahipti. Fatıma Validemizde de babasından akseden bir merhamet, şefkat ve takva hali mevcuttu. Böylece bir taraftan hepsinin müşterek vasıfları bulunmasına rağmen, diğer taraftan da her birinde farklı farklı ve nadide hal tecellileri bulunurdu. Firasetin şartı helal lokma yemek ve kalbi hayatı inkişaf ettirmektir. Vasıtı radıyallahu anh buyurur. Firaset kalpte parıldayan nurun ışığıdır. Kalpte yerleşen marifettir. Yani Cenab-ı Hakk'ı kalben bulabilme, kalben idrak edebilme ve O'na yaklaşabilmektir. Bu marifetle gaybın sırları ayağına olur. Hz. Mevlana Kuddise ruh, mesnevisinde marifet sırrına şu şekilde açıklık getirir. Akıl, dünyevi işlerimizde başarılı olmasına rağmen, mahiyeti icabı hakikate ilahi esrara, yani marifetullah'a vasıl olmakta yetersiz kalır. Bu ulvi yolculuk için bir vasıta gereklidir. O da gönüldür, aşktır, vecddir, istiğraktır. Akıl Mustafa'ya kurban olsun. Allah'tan Abdülhalik Gücduvani Hazretlerinin sohbetine gelen yabancı bir genç, ''Müminin firasetinden korkunuz, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar.'' Hadisinin sırrı nedir diye sordu.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 Vazifeyi hakkıyla ifa etme şuuru, şefkat ve merhamet gibi bir takım hususiyetleri kazandırmıştır. Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a koyunları sulamak istediğinde asasını bulunduğu yere vurup su çıkarmasını ilham etti. Bu lütuf sayesinde Hazreti Musa davarları sulamakta sıkıntı çekmiyordu. Nihayet Musa Aleyhisselam çobanlık hizmetinde 8 seneyi doldurdu. Hz. Şuayb aleyhisselam koyunları damadı ve kızına hediye etti. Fakat Musa aleyhisselam hizmetini 10. seneye kadar devam ettirdi. Her sene makbul olan benekli koyun az doğardı. 10. sene koyunların hepsi ikiz ve benekli doğdu. Şuayb aleyhisselam bu Musa ailesine Allah'ın bir ikramıdır dedi.